bir diğer koştukla sohbeti başladı, namaz oldu. Namaz kulluk, bir mekket yine başladı. Hekim'de oldu. Namaz kulluk, yine başladı. akşam namaz oldu. Yani gümül ehli olursa sohbetin içinde insan yorulduğunu ne anlamaz. Gayet kolay düşer sohbet. Gümül Müteferrik insanlar, gönüllü tereddütlü adamlar, Allah'ın velisine niye inanmayan kimseler olursa işte o insanın sıkıcı olur. Böyle sohbet eden, kan terin içinde kalın, bir şey anlatacağım dedi, anlamaz. Çok zor olur o. Efendimiz o kadar dalmış ki hiç bilmemiş, akım ah, oldu mu dedi, evet dedi. Akşamdan evvel, evde bulunan alıp dedi. Annenize öyle söz verdim evvel dedi. bilememişim. Telefon edelim de kalpleri şüphelenmez. Bir telefon açalım da evimizde konuşayım dedi. Ee, bilememiş, akşam Asım olmuş. Akşamdan sonra şimdi namaz kıldık, inşallah hareket edeceğiz diyelim dedi. Aslına sen telefon kimsiniz? diye sormuşlar Allah Sami dede. Sen kimsin dede? Mahmud. Duran mı? anne kaç yaşında? Yok hayır Telefonda anca hadi babam olurum. Hadi sami baban olurum. Ne demiyor da? Kurununa bile sami ediyor. Hani edepler her yerden bakıyor, edep ölçüsü. Aşağı evden yukarıya çıkacak da telefona cevap verecek annemiz. Ha, bir de çok az vakit çıkar, yarın çok tutmaz. Telefon elinde beklerken şöyle geçtin, gelme zamanı yakın. kim, kim dünyaya Boş yere vakit geçirmeye gelmediğimizden, dedi. Bir iki satır daha okuyabilirsen, faidemiz olur, dedi. Yani bir daha biz yenilen diniyeye gelemedik, hizmet edemedik. Allah razı olsun bir kaç satır daha okuyabilir miyim, bak şimdi. İnan ilk kitaptan iki satır okumaya muvaffak olamaz, telefon geldi. Yani bu kadar vaktin boşa geçmesini istemiyor. Telefonun başında, yani her şeyimden ibret alınacak ya. Yani. yani telefonun başında o annemiz gelip, ben, yani namazını kıldıktan sonra varacağım.'' diyemeyi, boşa geçti sayıyor o aralıkı fasılayı. Birkaç, ''Birkaç kat satır daha oku bile, okuyabilir miyim, bakalım.'' diyor. Bu sırtımdan ter var kardeş, gider bana ona. çok açsak, buraya kalmasak, ceryem de yakmaz. de bu kuşa vakit geçirmeyelim kardeş. Kardeşlerimize, bir iki geçen günler diye hadisi şerifleri okuyayım. Bunları bilmeyelim birkaç şerif. Ondan sonra da tamamen menaklı şeyler var, bunlar da onu Allah'ta sunyanca. Bütün günahın altında. Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fermanlarımızı uyguladırdı. Haline acıbın. Bütün peygamberlerin yani İslam evliyayi kiral. Mümin müminat Must sevgili annemiz. Sevgili babamız. Akrabayı taluqatımızın ruhu tayyibelerine. Dağlar başında kalmış, hakile yıksan olmuş, bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimizin ruhuna üç ihlas bir Fatiha. Sözünün başında bir kıymetli sözü vardı, onu söyleyelim. Kıtkılar dinlemedikçe, istifade edeyim diye kulak vermedikçe, hiç istifade edemezsiniz. Yani, çok gelmiyoruz yalnızlığında şey, Rüzgar çok geliyor. çeşmelerde bardak doldurmadan korusun, bin yanında durursa kendi dolası der. Çeşmenin yanında bardak, bin yanında durursan kendi dolası der. İlla çeşmenin ağzına, destinin ağzını vermek lazım ki içi laf-alap dolsun. Dinleme kabiliyeti ne kadar iyi olursa Samii'nin çekici, kalpinden çekici hal, söyleyeni coşturan o hal. Yoksa dinlememeden gelirse hiçbir şey meydana gelmez. Büyüklerin hepsi diyor ki, yer yemeni, der yemeni, çübemeni, ger yemeni, çübemeni, der yemeni. Böyle buyurmuşlar ki, her üstad bir kitabında, tasavvuf kitaplarında var mı? Yavrum, kuzum, kalbiniz bizimle bir olduğu müddetçe yemen kadar uzakta olsanız bizimle giz gizep şu asam gibi yanındasınız. Yani asam ne kadar yakında, yemende olsanız bu kadar yakınsınız diye koyalım. <gülüyor> yok eğer, yok eğer. Gönlüğümüz bizimle olmaz da, olmaz da dizimizin dibinde daima durursanız yemen kadar uzaklaşınız babam, demiş. Emir Buhari ile böyle, Hacı Esar Efendimiz de böyle, bütün Evliyaullah bunu böyle söylemişler. Hemen gönlüm yapalım Allah rızası için, o zaman her şey tatlı olur. Hasan-ı Basri Kuddisesi Aziz Efendimiz bazı çıkmış, Vermiyormuş. Efendi Hazretleri varız, niye vermiyorsun? Bak bu kadar yerlerden, efendilerden toplandık. Başına derildik. Niye görüşmüyor Yok. Biz avan yani, bir ekintisinden hiçbir lezzet alamak. Bize bir tane gönül olsun kafir tek gönül ehli bulunsun içinizde, bir teklikler olsa kafi geliyor bunlar. E ne olur bir çul kadın gelmeyince diyorlar, yani Rabiat-ı'l-Adeviye gelmiş. <gülüyor> Son. Yani Takta da o çul giyen kadın, yani kıl çuldan şeyi, elbisesi, yani hem şalları hem de kürlüsü geçi kılından eliyle örmüş, güzel bir elbise yapmışmış. Halen onunla defna rica etmiş Hasan-ı Basra Onunla demin bir rüyada görüyor. Ya Rabia, gittin o kıldan namul, geçi kılından elbisen nereye gitti? Onu soydular da yarın mahşer yerinde. Rabia benim rızamı bu elbisenin içinde kazandı, Ey kadın cemaati, Birisi solmadan, biri giyen kadınlar. işte bunu allah Teala Hazretleri bu zata lükfetti de. Yani... Bu teşkilat mı? Hiç acele etmez siz deyilmiştiniz mi? koydun mu? Yürü bir yallah, nasıl oluyor? Güzel, Geliyor mu güzel? Gel buraya da vuruyor. İyi maşallah. Allah'ın da sağlık. <gülüyor> kadın yok mu Rabia? Rabia'da adeliye. Allah şefaatine nail O gümül ehli. Ve onun ağzına göre sohbet hazırladım. Fillerin ağzına göre lokma hazırladım. Sizin gibi karıncalara sığacak gibi değil demiş. Yani, şu daha azıcık, Rabia'nın ağzına, kalbine göre bir sohbet hazırladım. Sizin gibi karıncaların ağzına sığmaz da onun için vermiyorum. O gümel ehli demiş. Allah şefaatlerine nail etsin. Yani ben Rabia'nın şeyine gitsek menakibine gelemek, beriye diye korkuyorum. Bazı şeylerini söyleyeyim size. Kitaplarını okumadan veli, velilerin, Allah dostlarının sohbeti, rahmeti rahmanın inmesine vesile tenzilü rahma buyuruyor Peygamberimiz. Bir tane yani evliya menakibi söylendim ve insanın neşkesi daha çok açılır, oraya Allah'ın rahmeti yağar. Onun için yeni doğdu, Rabia annemiz yeni doğdu. O gün, o gün hiçbir şey bulunmadı. cenab bir Hakk'a bir <gülüyor> Otur yanına, oturdu sohbeti şehitine karıştım, <gülüyor> dedi ki, bana bir çaydan, çorbadan bir şey verin, çocuk geldi dünyaya, sen rahatsızın, ne çay bulundu, ne çorba bulundu, Allah'ın sevgililere daima hiçbir şey olmayanlar, Allah'ın sevgilileri reşanlar dağılırlar. Dedi, kocasına rica ettiler ki, akşam başına bir çıra olsun yakın da Ecinli tesalüt etmesin. Yani lokusa bir kadının başında bir çıra yanmalı, Gece sabaha kadar. Erkek ecinli tesalüt eder, yakın dedi, çıra da bulunmalı. Çocuğa saracak nezle bulunmalı. Bez de bulunmadı, hanım bacımıza yiyecek bir yiyecek de bulunmadı, öyle perişan bir haldeler. Kocası dışarıya çıktı kefteler de bir şey buldular. Geltti dolaştı yarım saat, bir saat sonra geldi, dedi kapıyı açmıyorlar dedi. Yani açmıyorlar kapıyı, hiçbir kapıyı vurmamış hiç! Öyle derviş adammış ki. Allah'ım senin kapından başka bir kapıyı çalmam ben, demiş. Yani hayatta Allah'a nezretmiş ki tek çalacağım kapı, isteyeceğim kapı senin kapın. Başka kulun kapılarından ne <gülüyor> istemem, demiş. Ben yani istemem başka. Öyle olunca e, vurmayınca kim açacak? Açmıyorlar, demiş. Kadın kaykıyla yapmış uyumuş. Hanım bacı, Rabia annemiz doğmuş. Kocası da yapmış, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Hanım bacıya demiş ki annemize, bu çocuğun Rabia'sı'l-Adeviyye. Rabia, önce bilenlerden 4. kız çocuğu olduğu için Erba'dan geliyor Rabia. Rabia demiş, 70 bin kişiye yarın mahşerde şefaat edecek. Bu öyle bir büyük geliyor ki bilmiş. Yani erlerin, velilerin içerisinde e, kadın olduğu halde erkek tonunda gelecek. Yani Veliler tonunda gelecek. Çok bu ağır. hanım annemizin neyin bille, araya gireyim diyor ya. Girdirmiyor ben, girdirmeyeceğim. Kendinden birkaç bahis size söyleyeyim. <gülüyor> sonra bir gün o günü Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kocana selam söyle Mansur Padişah'ın yanına geçsin <gülüyor> ona desin ki e, Resulullah'ın selamı var bana bin altın vereceksin öyle selam etti şahidin var mı derse Şahidim, her gün sen 100 salavat-ı şerife getirmeyince yakmazdın. Bugün salavat-ı şerife getirmeden yaptığın kefareti olarak bin altın vereceksin diye. O bilir o zaman demiş. Kapıya geldi diyor, müsaade istedi, içeriye girdi, padişahla görüştüler dedi diyor. Bre yorum padişahlar akıllı olur. Çok aldatmaya geliyorlar böyle ya. İmkanı yok dedi, öyle bir işaretin var mı? Resulullah da senin inanmayacağını bildi de şu işaretle gönderdi, Kün, künde yatmadan evvel padişahım yüz salavatı şerife okurmuşsun peygamberimize. O okumamışsın, o salavatı şerifeyi getirmemişsin. Onun kefaretinin yerine verdiğince padişah tahtından aşağıya devrilmiş. Tefes üstü yerde debelenmeye başlamış. Ölmeyim mi, ben Allah'ım, ölmeyim mi diyor ama bağırıyor. Aman padişahım ne oldunuz ya niye <gülüyor> ölmeyim diyor. Bir tecik salavat-ı şerife gitmemeyle Rasulullah s.a.v gönderirse, benim her gün salavat-ı şerifemin kabulunun işareti bu. Nasıl ben ölmeyim yahu demiş. Bu adamın ayak kiresi gelmesine bin, gitmesine bin, Rasulullah'ın selamına bin, üç bin altın verin demiş, geçsin de. <gülüyor> altın vermişler, gitmiş. Ve e, bütün ihtiyaçlar zeyf olmuş, orayı düşman istila etmiş. Büyükler musibetsiz olmaz. İzâ teveccehtu abden min abidi musibeten fi bedenî, ev fî ev fi mali festakbelaha bisabr jamil istahiyti jemal qiyamati an asallahu mizanan aw ev shura la diwana ila tadhakhta min abidi kullarindan bir kuluma tevecchu ettiğim zaman razı olacağısa musibeten fi bedeni bedenine hastalığı isabet ettiririm ona ev fi veladihi ya evladına bir musibet veririm ev fi malihi yahut malına bir musibet veririm, ya veledini öldürürüm, ya malını zayi ederim. Ya, Fes bi cemilin sabrı cemil ile istiklal de senden geldi Allah'ım diyebilirse, Fes takbelehe bi sabrın cemilin sabrı cemil ile istiklal ver sabrı cemil ve tasavvufça anlatayım, yani bizim bu sohbetimiz tasavvuf, sohbeti. Sabrı cemil tasavvufta, tarikatta şu şekilde. Şuradan adam girince evladı gelen, malı zayi olan, başına musibet gelen kimseyi bilemezse, onun da yüzü güleç, onlar gibi dinliyor. Acaba burada bunun babası başına musibet gelen kim ola diye bilemezse buna sabrı cemil diyorlar. İçinden kaygılı bir adam ne çaresine Allah'a azdırmış, beni astettin de, benim evladımı öldürdün de, benim malımı zayıttın de, böyle düşünüyor, biliyor ki şu adam, şu adam başına musibet gelen, bu sabrı cemil diye güzel, cemil olan sabır diye zor, zor olgunu yani. Tomatesini eyvoldurmanın için sapını kıgradırlar, tırtır. Tır. Karpuzun kalkar, kulpunu kıgradırlar, kızarır. Bu iyi inmez, tırtır, tır, kötü olur. Yani olgun olgunu olgun ol. Neyle olgun olacaksın? Zikir öldürür insanı. Zikrullah şifa ul kulüb. Zikir yapa yapa olacaksın. Yani kendi kendine olmak olmaz insanda. Allahımız bizi zikr ile olgunlaştırırsın. Ha böyle olmaz. Yani olsa ulpunu muhurat mı önce? Kıyma kı kı kı kıymat mıyla ulpunlu olmaz. Azarına sabır gösterme. Tesekbeler bi sabrın جميلin istehjayi tu yemel kıyameti, yem kıyamette o oh. kulumdan hayal muamelas buyururum. Yani hayal ederim o kulumdan. münezzeh olan Allah kullarımın haya ettiği gibi muamele ederim demek. Anlaşılır efendim. En ansibe mizanen ev enşura lehu divane Okulumun için mizan kurmam, huzuruma da diyelim, sen şunu şöyle niye ettin, bunu böyle niye ettin? Hem dünyada musibet vereyim, hem de hayatta azap edeyim. Olmaz bu! Olmaz! Halık-ı doğru cennete giren <gülüyor> Doğru, bilâ hesab ve azap, cennet âlâ'nın kapısına varıp da duran o kimseler, dünyada yıkana musibete sabreden kimseler. Kitaplarımızda böyle görüyoruz. Yani, e, ne, melekler diyor, ne, ne edecekti, ne verdi diyor. Ancak hastalık verdi, çocuğumu öldürdü, ailemi öldürdü. Her birine sabrettim, şimdi beni hesapsız, kitapsız, efendim, Bila isad, bila azad, yakalarımız tutulmadan, şeyimiz yırtılmadan cennete alaya girin. Haydi size bir şey verin, verin ki bir şey alacağım diyor, diyor, geldik biz diyor. Kibriyle emin geliyor, açın kapları, girsin bunlar. Allah'ımız bize böyle e, talihle nasip etti ya Rabbi. Allah. Onun için Allah. kardeşlerim Rabiatil Adeviye hatun annemiz de çok büyüdüğü için musibetsiz olmaz. O memleketi düşman istila etti, birisi tuttu, hür olan, hürriyeti olan bir kızı, cariye diye bir yere sattı. Yani zalimi, katlerin biri, hürriyette olan iki şeyden büyük azap var. Birisi ırgat çalıştırır da, tiğeri soğumadan parasını vermezsen bunun günahı, bir de hürri satarsan, hür olan bir kıza, kızıma geldin, müşteri oldum ama, Buraya iki bin lira verirsen kızı veririm. Başka veremem. Yahyalı gibi, merkep pazarlığı gibi pazarlık edersen verin. Başka, bizde o olmaz. Babam da olmadı. İhvanımızda da olmaz. İlk nikahı kıyılır. Allah'ın emri üzere verilir, alınır. Ondan sonra parası istenilir. Dedi ki kıza bir hedaya ver. Biz de onunla işte bu dolaplarını bilmem ne neler, neler, oturacak sandalyelerini alalım. O bir şey verir, o da ondan alınır. Bu halala indilab eder, gelen parayı da kızın eline verilir, kızın eline verilir. Bunu heda Baba ben de sana bahsettim, Deniz böyle halala indilab eder. Olmuşsun kardeşim, her tarafımız düzgün olsun, Allah'a kısım. Bir gün diyor, aa, babası ölmüş, anası ölmüş, üç tera kız çocukları kaybolmuş, kendi yalnız bir yerde cariye Rabiat-ül öyle hizmet ediyor ki hayran oluyor ev sahibi, hayran oluyor. Allah Allah böyle bir cariye daha hiç nasip olmadı. Derken döşemeye ayağa takılıyor, mübarek kollarda kötülen kırılıyor. Onu da sarıyorlar. Allah'ın iyi kulları böyle olacak. <gülüyor> Allah sevdim mi musibeti çoğalır dünyada. Ondan sonra, Hincerden ütüye baktım diyor, Zincirsiz bir kandil yanıyor üzerinde. Allah! Çız ya, al! Yani fuyuzat böyle kablamış. O kız çocuğu şu kolu kahmuyor, şunu kaldırmış. Ya Rabbi, ya Rabbi. Her sevdiğine mi böyle den Ya Rabbi? <gülüyor> yani her sevdiğine mi böyle yapan? Akif'ten'i de evet sevdiklerimiz Dünya ve dünya zevkini almayacaklar. Ahrette ahiret zevkini cennet cemal-u Allah zevkini duyacaklar. Dünya ne ki dünya? Yalancı dünya bu dünya. Ha, bu dünya yalancı dünya. Hübbü dünya re'si kulle hatiyyatın dünya cifetun ve talibu ha Hiçbir şey yarayacak bir yerde değil bura. Buraya biz alemi erbahtaki bela Rabbimizsin dediğimizi imtihan ediyor Allah şimdi bizi. Orada okuluk da, burada kimi oğluyla imtihan oluyor, kimi ailesiyle imtihan oluyor, kimisi akrabasıyla, kimisi malıyla, kimisi fakirliyle, kimisi zenginliğiyle. Hiçbiri, bir türlü imtihan da insanın şimdi. İmtihanı iyi kazanırsak, şu an tamam tutarsa gel cennete diyecekler. Yoksa birdenbire bile ne olmaz. <gülüyor> Ondan sonra efendim böyle yalvarıyor ki ey kurban olduğum Allah <gülüyor> Ben senin kulum oldum bir yere daha kul ettim. Yani beni cariye diye saktırdın bir yere daha kul ettim. <gülüyor> Ona hizmet ederken sana hizmetim noksan olursa beni affet ya Rabbi. Yani farz namazımı neye kılarım ya daha çok ile neyle meşgul olamazsan beni affet. Ben ise hürrdüm ya Rabbi. Beni cariye diye sattın buna da üzülmüyorum çünkü daime sevdiklerime veriyorum böyle musibetleri diye hem ağlıyor hem Allah'a iltica ediyor. Ee, Alam anın kafası yerinden satmış sabahlar huzuruna çıkıyormuş. Kızım sen hürriyette miydin demiş yani Hürri? Evet demiş. Düşman burayı istila edince zalimi Gatter'in birisi beni sana sattı. E ee, sattığı için de bana para verdin. Ee, çalışmazsam, haram irtikâb ederim diye, günah irtikâb ederim diye devam ediyorum. Ben seni pencereden gördüm. Sırrım ifşa etme Allah aşkına dedi. Ben yani seni, ben verdiğim helal, para helal olsun. Seni hürriyetine kavuşturdum. İster bizim evde eğlen, istersen gidersin dedi. Öyle deyince, ben müsaadetle de gideyim elme bir birkaç yüz bir verdi, bir fırak kenarında bir salma yaptı, Allah'a orada ibadet verdi. Yani Hasan-ı Basrı, Aziz geldi, dedi ya Rabia, mağrur olma Allah'a aşkına. Hiç kadınlardan peygamber geldi mi dedi, yani hep erkeklerden geldi, kadının ne olur ki? Buna mı mağrur oldum dedi. Kadınlardan hiç peygamber gelmeden ama kadınlardan hiç de tanrılık davası de gelmedi. Nemrutta erkeklerden, Şakttta erkeklerden, Kiraunda erkeklerden, Ebu Cahil'de, Utbede, şeybede, Velid'de bütün erkeklerden oldu. Kadınlardan da böyle bir mağrur, kafir var mı dedi? Öyle ilzam mı dedi? Çok ilzam oldu da. Günün birinde diye ağzım hoşlandı çünkü şeyinden, menakulünden. Yani suyun üstüne Hasan'ın Basra Hazretleri postunu atmış, oturmuş üstüne. Buyur biraz biz sohbet edelim sizinle. Su döşemen gibi duruyor altında. Allah Allah. O da ondan bir boy yukarıya postunu attı, havanın yüzüne oturdu böyle Rabia. Yani altında bir istinadgahı yok, hiçbir şey yok. Buyur siz buraya buraya gelin konuşalım dedi. Ya, ya ben oraya çıkmaya iktidarım yok dedi, ben o makamı kazanmadım daha. Aman, bir Hasan dedi. Senin yaptığın vallahi bir kurbağa yapar, benim yaptığımda bir siri sinek yapar. Ve lekad kerranne beni adem biz dedi. Allah'ın rızasını bulacak bir işe girelim biz dedi. Yani keramet göstermeyle, keşif göstermeyle, ne öyle bunlardan hiçbir şey meydana gelmez dedi. Ee, beni al öyleyse ve sen 40 yaşında kızsın. Ben de irkayım, ikimiz bir arada yaşayalım. Benim dört beş tane sualım var, cevap verirsen alırım seni dedi. Cevap veremezsen alamam dedi. Sor. Hasan-ı o kadar alim ki, yani Rabbimiz bilir böyle utbul aktaplardan bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde doğdu ismini Umar'un Faruk Efendimiz vurdu, götürdüler şu çocuğa bir isim var, ismi Hasan olsun, yüzü güzelmiş dedi. Yüzü güzelmiş, Hasan da de güzel demek olur Hasan bunun ismini. Hasan vurdu ismini. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellemin, sevda validemizin sütünü emdi. Oğulluğu oldu Peygamberimizin ve pencerenin önünde bir kadah su varmış da kayıp olmuş. Su nereye gitti dedi, Hasan içti. İçtiği suyun külüsü ilim olsun dedi, Allah'tan böyle diliyorum. O öyle alimdi, Allah şefaatine nail Bütün hayatında bir tecik günah etmiş, onu da levha gibi yazdırmış, yavasına dikmiş o günahı böyle şurasına. Kendine bir mağrurluk gelir diye korkusundan bir hal geldi ve mest oldu mu Fiyuzat'tan o günahına bakarmış ağlar ağlar ağlar orası ısrarına kadar ağlarmış. Allah şefaatlarını neylesin? Demekle bitmeyecek pek uzun gitti. Sualların ne olduğunu söyle bakayım dedi. Cevap verirsen beni meram alacak mısın? Ya Hasan ben ahirete giderkene imanla mı geçerim imansız mı geçerim? Ona bir cevap ver. La yalem al-gaybe illallah. Gayıpları Allah bilir, ne benim imanla geleceğim belli, ne senin imanla geleceğin belli. Ooo, evet. ağlaştılar. Tabii. Bir müddet sonra dedi Tabii. ki, ikinci sualın ne? Kabirde suala cevap verebilecek miyim, dillerim lal olup kalacak mı? Ya Hasan dedi, evet. la ya'lemul gaybe illallah. Evet. Bu gayiptir. bunu Allah bilir dedi. Ben nasıl bileyim, <gülüyor> bilemiyorum dedi. Daha kabirden kalktığım Allah. zaman, suratım başka surata mı nes olacak, yoksa insan suratında ayın on gibi mi kalkacağım? Hı. Kabirden on dür lokal kar insan kimi maymun sıfatında el aman diye seren cemalarda bile yazılır. Başka kitaplarda da görüyoruz, on dört suratta kalkacak, on dördün on üçü çok fena. Kocalarına çemkiren kadınlar köpek suratında Allah'ın huzuruna kalkacaklar Namaz kılmayanlar kara becud suratında kalkacaklar Allah'ın huzuruna. Allah korusun, komşularını, akrabalarını inciden, küs kalan, deve gibi kim besleyenler deve suratında. Usturanlar, acıtanlar, komşularını acıtanlar. İnci denler yılan akrab suratında. Her biri bir suratta her hasılı Peygamber'e layık, ehli sünnet vel cemaat uygun bir Müslüman ayın on dördü gibi kakacak marşlar yerinde. <gülüyor> Allah bizi onun gibi kakanlardan etti ama bu ahlakı tüketelim. İçerimizdeki hırsımızı, tamağımızı, pukulümüzü, adavatımızı, kinimizi, gözümüzü, riyamızı, sümamızı, kızımızı, Zikrullah şifa ul-kuduf Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Bin derken, iki bin derken, üç bin derken zikir atış meydana getirir O ahlak zemimler yarar girer Yerar girer biiznillah Yok eğer zikirsiz pikirsiz isen aklık değişmiyor, olmaz. Çünkü bir hap göndermediyse doktora der ki hastalığım dönmedi iki hap iç. İkisini bir et iç. İki İkisini bir içti, e, et de içti <gülüyor> mi biraz hafifleşti. Bir de prens'in innesi vurun. İki bir araya gelsin o hastalık bir kalkıyor. Efendimiz diyor, bir halkını bir şey ocağın üstüne İki odun kaynatmaz, hiç odun kaynatmazsa altı odun vurun, gün bir gün bir kaynar. Zikrullah o odun vurmuş gibi içarım kaynadır. Allah Allah değil, iç oynar oynar. Hiç oynamazsa, kalp oynamazsa yerinden. Ve taikler çalışmazsa ahlakı zemime geçmez. Daha ne derdim dedi? Daha derdim dedi. Acaba defterimi sağdan mı alacağım, soldan mı alacağım? Vurunca da dalından vurup döşümden mi çıkaracaklar? La gaybe gâybe illallah. Bu gâyeptir. Ya Rabbi Allah bilir. Ağlaştılar. Mizan-ı adalet kurulur. Hak vala ve mizanında günahı, sevabı dartar. Filan oğlu filanın günahı, sevabı dartılıyor. Seyredenler gelsin bakarlar. Mahkeme gibi günaha ağır geldi mi zebanlar alıp götürüyorlar. Cehenneme. Sevabı ağır götürdü mü huriler, gılmanlar, alıp götürüyor cennete alaya. Babam dedi, her biri, her biri bütün huriler birden kaside okurlar Allah Allah diye. Çünkü hurinin siyasi, hurinin güzelliği, onun yakışığı, Bayılır, bayılır, gelen adam bayılır, bayılır, ayet ya, burası dünya değil, ahiret, dayanamıyorum, inanın dayanamıyorum, sesleriniz de başka, siz de başkasınız, böyle cennete alaya varıp girmek, cümlemize nasip olsun inşallah, yaa, develer, kitabı elimde koydunuz ya, öyle şey, devam ediyor, o yanına geliyor, bu yanına geliyor, ben çalışayım, toplayabilir miyim, hafiflerim, hafiflerim, <gülüyor> mizan-ı adalette halim ne olacak, sevabım mı gelecek, günahım mı bilemem ya Rabia, bu da Allah bilir. Çünkü halik zülcelal Zül Celal bunlara Onun için kardeşim, müstazlarımız ders verirken Rabıta-i Şerife'den evveli bölüm tefekkürü veriyor. Düşünürken, düşünürken, kalp sülçikar ayarı dilden ta tecelli i'de hak, Padişah konmaz saraya, hana mamur olmadan. Padişah konmaz bu saraya, hana mamur olmadan. Kalp mamur olmadan buraya padişah. Yani Allah muhabbeti, Peygamber muhabbeti buraya <gülüyor> girmez. Yönesko yalan devayı, gel ortaya, kosivayı temiz et gönül evini dost gelecek kondurmaya. Dost gelince kondurmaya, kalbi bir temizle. Ee, o da şüphesiz ne? Efendimiz böyle mi? O da şüphesiz. ancak kalp temizlenir. Yani hiçbir dünya muhabbeti koymaz, ölü tefekkür yapar palkana ya palkana kalp temizlenir, arınır. Ondan sonra rabıtadan gelen, peygamberden gelen, Allah'tan gelen Hüyü Zat-ı iç kısmını alır. Böyle kardeşlerimiz çok içimizde de. Biz biliyoruz destan ne değiştiğimiz Hı. için. Hı öyle Allah böylelerinden etsin. inşallah inşallah tövbe bismillahirrahmanirrahim inşallah hadi ne var bismillahirrahmanirrahim ha mm. daha var mı dedi daha var bir tıcık daha kaldı dedi فَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي Ben cennet fırkasından mı ayrılacağım, cehennem fırkasına mı ayrılacağım? Ya Hasan dedi, hangisindanım ben? Bunu Allah'ımız bilir. Şeytan fırkasından mı olun? Muhammed Mustafa fırkasından mı olun? Bunu Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bilir. Benim içerimde bu altı yedi tane kaynayan, akan, yara var kana bir kadında bir çıban çıksa Sancır vayyyyy Ölüyorum vay O gece o kadından O kadından Bir muhabbet istesen istemiyor yüzün olur mu olmaz dedi Çünkü o ağlanıyor Sen de gülmek ay, istiyorsun ay. Kefrenmek istiyorsun kesildi Allah. Allah Onun için dedi ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için dedi ki Benim yedi yerimden çıkmış çıbanımla bir ilke nasıl sevişebilirim, Allah aşkına beni bırak dedi. O da tabi onu mazur gördüler. Şey mi? Ceryan mı şeydi? Yok. Al mı köşesindir? Kardeş, bak şöyle, evet. Şöyle Tamam, cereyanın mı şeydi. Tamam, devam. Nee, tamam. Öööö, daha güzel. Ha, ya, çok temizdir. çok Şu ondan geliyor ha. Mesela, evet. Bir evet. bağladık. Evet. Size elma aldığım şeyden bir de ayeti celile Cemile. Bir de, bir Hadis-i Şerif okuyayım, bak kitap getirmiştim. O ucunu tükenmiyor onu, geliyor. O, da kabiliyeler geliyor. La ala, dolu seyirciler toparıyorlar geliyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala aziz ve jel. Men yutun Ressulah, Fakat atag Allah. Sıra Allahü Azim, Mevlana Ressulü Nabiü Kadir. Allahü Teala ve teketse, mevler buyuruyor. Mevlamız buyuruyor, mektup Allahımızdan geldi. Ben de size okuyorum. Ne diyor, ne buyuruyor Allah? Kim Resulullah'a itaat ederse, Kim Resulullah'a itaat verirse Aferim, ki ondan iyi Şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Kim Resulullah'a tam itaat ederse, O şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Kim Rasulullah'a itaat etmezse Allah'a itaatı sayılmaz. Bunlar ikiz Olay. ayeti celiyle. Yani ve Allah ve atıyor rasul. Allah'a itaat eder, Rasulullah'a itaat etmezse kabul etmem diyor. Rasulullah'a itaat eder, Allah'a itaat etmezse kabul etmem. İkisi bir bunun. Evet. Daha enişkürlüğü veli valideyik. Annesine, babasına itaat etmezse bana itaatını kabul etmem. Annesine, babasına da itaat edecek, sana da itaat edecek. Daha, namazını kılar, zeketini vermezse namazını kabul etmem. Namazını kılar, kılmaz, zeketi verirse zeketi kabul olmaz. Bunlar ikiz çıkmaz sokak. Yani giren, anlına bir ev dayanır, geriye dönmek mecburiyetindesin. Öyle olunca yavrum, Allah'ımıza itaat edelim, Peygamberimize itaat edelim. وَمَا اَتَاكُمُ Rasul, فَقُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ evet. عَنْكُ فَنْتَهُ sadakallahul Azim. Hz. Muhammed ne diyordiyse onu alın. Neden ney ettiyse ondan da iştinaf edin. O zaman her halinize gül kadar bu emirlerden sapamayız birimiz Allah'ımızın emrinden, peygamberimizin emrinden. Dün kadar tokanırsan Allah'ın gazabına uğrar insan. Mustafa diyor babama icazetnameyi verince Hacı Es'adi Erbil'i, Hudüse Sirrahul Aziz, şeriattan bir noktaya kasıt olarak helal getirirsen tarikatından merdusun demiş. Şeriat'tan bir noktaya halel getirmemek üzere bu şartla bu icazıknameyi size veriyorum demiş. Yani kolay değil kardeş, şeriat olur bakalım. Buradan da musul bulunur. Olmaz böyle şey. Olmaz. Allah'ımız kendine itaat ettiren, Resulullah'a itaat eden Zümra'yı Ebrar'a ilhak buyursun bunları. Tükenecek gibi mevzu değil. Onun için ikinci hadisi şerefe geldi. Kara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kellimün İnsanlara akıllarının gelecesine göre konuşunuz. Konuştuğumuz akıllarına sığşun. Aklının giremeyeceği tabakata konuşmayın. Geçen kalpaoğlu geldi, Ahmet hocamız geldi filan geldi. Onlara konuşmayı misal beni damat dinlediydi. Hacı baba ben hiçbir şey anlayamadım. Ben. Anlayamam oğlum, babamı da biz öyle ölçerdik. Herkesin seviyesine iner de konuşurlarmış onlar. Bak size, bir de e, misallını vereyim. Hacı Züft Efendi diyor ki, Allah rahmet etsin. Değerli olan Abdullah Efendi hayatta değil mi? Sağ ol. Allah selle mevallah. Galata Köprüsü'nün başında karşı İstanbul'da. Vahşetini nerede gideriyor Abdullah dedim, dedi diyor. Ben de kelamı gergahına Hacı Esad Efendi hazırlıklarının kesne gidiyorum, orada çok lezzet alıyorum. Üstans, ben de gittim. Şık, büyük adam derim diyor. Yalnız ilmi bize benzeyiyor. Ruhul beyandan, ruhul muaniden neden sualımıza cevap veriyor. Bizim gibi okumuş değil mi? Evet dedim ya diyor. Hata ettiğimi bildim diyor. Orada hocanın yanında. Biz nere? Hacı Esar Efendi nere? Yani çayla, çişmeyle denizi bir kıyas etmek... Ayıptır bu, bunların ilmi ledünnidir, başka yere gider. Öyle olmaz, Musa aleyhisselatı Musa'ya hızra var dedi. Bir Kamil mürşide varmayınca olmaz. Kadılar, müftiler cümle geldiler, kitapların hep bir yere kaydılar. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir Kamil mürşide varmayınca olmaz. Niçeler gettiler mürşid arayı, Arayanlar buldu derde davayı, yüz bin okursan aktan kareyi bir Kamil mürşide varmayacak <gülüyor> <hiç> olmaz. Hele <gülüyor> bir mürşide Kamil'e varılacak, çaresi yok. Vardım diyor, Hacı Esad Efendi Hazretlerine diyor, daha intisap etmedim diyor Abdullah Efendi, şey konuştu, anlayamadım efendim. Bir şey daha konuştu, duyamadım efendim diyor. Bir daha konuştu diyor, hiçbir şey anlayamadım. Dedi ki diyor Galata Köprüsü'nün başında Hacı Züft Efendi ile hani e, Hacı Eshat Efendi'nin de ilmi bizim gibi diyordunuz ya. ne bir şey anlamıyorsun ya dediğimden. Kenez Zülen biz, Kenez Zülen halifelerimiz cemaatinin dengine inerler de onların anlayacağı gibi konuşurlar. Eğer biz kendi makamlarımızdan konuşsak, Fena, fena andır, fena, baka andır, baka alemlerini geçmiş. Cemül can makamına Allah bizi ulaştırmış. Oradan söz söylesek hiç kelimeye vahide anlaşmaz, hiç kimse bir şey duyamaz. Kenez Zülen iniyor, seviyenize iniyor, konuşuyor da ilminiz bizim gibi zannediyorsunuz, öyle mi dedi. Oğlum bunlar da yanılır böyle. Belki bu zahiri okumalar bir iki hatası da çıkar. lakin ...onların başka alemden malumatları var, malumatları var. Habibi Acemiye demiş ki, şöyle tefsir okutuyorlar, hadis okuyorlar, hadis rivayeti diyorlar, dinler misin? Ben direkt Resulullah'tan dinliyorum, Hatta ne diyeceğim demiş yani. Ben direkt Resulullah'tan dinliyorum. Demişler ki sana Acemi diyorlar, neymişsin? Ümmiyim de onun için. Gel sana ayet okuyayım, bir ayet okudum halen amelini yapamıyorum da daha sonra okuyup ne da diyeceğim diyorsun. Bunun gibi yavrum anlayamadığımız zamanalar büyüklerde itiraz tarafına gitmeyelim de daime husnu tarafına gidelim. Size bir şey öğreteyim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam amellerin en eftalı husnu zanda. Kardeşlerime güzel zannedersen, amellerin en eftalı o. Amellerin en kötüsü de suyu zan. Kardeşlerini kötü zannedersen, bu şekilde insan, yani bugün ahiretler, e onun için her geceni Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil. Belki abi Aleyhisselam'dır, onun için böyle Allah'ın sevgili kulları. Celal kardeşimiz gibi birisi, <gülüyor> şöyle <gülüyor> oraya, ne denlerdi ona, ben arayı bulacağım Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in ve alâ aleyhi <gülüyor> ve sahbihi ve sellem, Kızıldağa ayrılacak, ee, Öcek Dağı'ndan iniverince Orada bir yer var, ismini bilen olamaz mı? Biricik eteğinde böyle elince, böyle elince, istasyon. Mrs. Murs -murs de. Orada diyor, kireri beklermiş. Celal gibi bir aşık, Allah'ın gelisi de Mevla'nın velisi. insanların gelisi de Allah'ın velisi. Şimdi, Tirenden verince tirenin ağzına rast geldi diyor. Bozantıya o ismi. Bozantıda diyor. Gel diyor böyle kapıdan çıkıverince o meçsut dedi ki diyor, bir güneş ile bir ay indi. Efendi Hazretlerine güneş demiş. Bir güneş ile bir ay indi diyor. Ay da Mustafa Hoca. Aman Sami Efendi demiş, benim dilimle güneş olman lazım gelmez. Aman kevaziyet de başına bir hal gelmesin, peki peki diyor, Sadat Efendimiz öyle şeylere mağrur olmaz, Böyle Allah'ın meçhub kulları var.